Bu asrın iki çeşit dalaleti var. Dalalet, sapkın bir yol. Yani hakikat yolundan saptığın anda ne olmuş oluyorsun? Dalalete sapmış oluyorsun. Bir insan, kainatın asıl maksatı olan Allah'ı tanıma ve ona kul olma yolunu unutursa ve başka yollara giderse, o yolların ismi nasıl nitelendirilir? Dalalet yolu diye nitelendirilir. Bu dalaletin de iki çeşidi var. Birisi fikri dalalet direk inkarcılık yolu oluyor. Bir insanla bir konuşma yaptığın anda, mesela o konuşmalardan birisi, rızkı kimden biliyorsun? Benim rızkım çalışmama bağlıdır, patronuma bağlıdır. Dünyada ne kadar güzel ticarete girersem ona bağlıdır der. Bunu açık açık belli ederdim yani? Asır resse akım, Allah değil başka şeylerdir diye. Bu bir fikri delalet olur. İnançsızlık neye giriyor o zaman? Fikri bir delalete giriyor. Birisiyle konuşursun, sana cevap olarak ne Allah canım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz der. Bu direkt bir fikri delaletin örneğidir. Delaletin ikinci çeşidi fiili delalettir. İnsanla konuştuğunda aynı şeyleri konuşursun, aynı noktalarda uzlaşırsın, konuşmaları bir mümin konuşmasıdır. Yaşantısı ise imansız bir adamın yaşantısıdır. Bu hangi dalalete giriyor? Fiili dalalete giriyor. Ki biz bunu çok yaşıyoruz. Sohbet ve muhabbet ettiğimiz tarih kutsalat yani namaz kılmayan çok fazla arkadaş olduğunda nasıl bitiyor muhabbetlerimiz? Ben de istiyorum namaz kılayım. Ama vakit yok ya işte dünya koşturmaları mesuliyetlerim var falan gibi. Sanki dünya onun omuzunda dönüyor. Sanki Allah ona bu imtihanı yaratırken onun dünyasının ne olduğunun haşa Allah farkında değil. Ekstradan ekstradan yük binmiş. Sanki kaldıramayacağınız yükü Allah size yüklemez diye bahsedilen ayet yanlış beyanda bulunuyor. O adam da doğruyu keşfetmiş gibi değil mi? Böyle cümle oluyor. Burada aslında konuştuğunda uzlaşıyorsun. Bak Allah rezaktır, Dünyaya geliş amacımız budur. Her birine cevap güzel geliyor değil mi? Valla doğru söylüyorsun Seyda. Hak konuşuyorsun Seyda. Ama amel ona dönüşüyor mu? Ona dönüşmüyor. Bu da ne oluyor? Fiili bir delalet çeşidi oluyor. Yani fiili delalette kişi imansız değil ama yaşanılan hayat imansız bir hayat. Bu dalalet çeşidinin en büyük sebeplerinden bir tanesi rızık endişesi oluyor. Biz zaten günümüzde de yaşıyoruz. Bunu abi derslere gelmen lazım. Bunlar iman dersi, bunlar çok elzem dersler. Kardeşim geleceğim ama benim vaktim yok buna. İşler çok arttı bildiğin gibi değil. Mesuliyetim çok, sorumluluğum çok. Sanki bunların her birini Allah git arabul diye farklı köşelere koymamış da o yaratıyor gibi davranıyor. Yani ben kendi rızkımı kendim yaratıyorum cihetinde davranıyor ve ne kaçıyor gözden? Asıl maksat, asıl mesuliyet kaçıyor ve buradan anlıyoruz ki bu fiili delaletin en büyük sebebi ne oluyor? Rızık. Endişesi oluyor. Allah'ta zaten bunu bildiğinden dolayı bizleri imtihan etmek adına ve bizi birbirimizden ayırmak adına. Hangisi iyi, hangisi kötü, hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye ayırmak adına böyle perdeleri koymuş. Rızık da burada ne oluyor? Bir perde oluyor. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Kedi neden tahirdir? Köpek neden necistir? Kedi kim ona sebep olursa olsun hakiki rezzak Allah olarak bildiği için tahir yani temiz sayılmıştır. Köpek ise hangi vesile ona mama verirse onu rezzak bildiği için İnsanlar arasında bu hükümden dolayı necis sayılmıştır. Burada aslında bize de bir ders var değil mi? Rızkını kimden biliyorsun? Ona benzeyeceksin misalinde. Bir insana ya kedi gibisin desen çok hakaret içerikli olmaz değil mi? Ama it gibi adamsın, köpek gibi adamsın desen estağfurullah aşağı. O adama bir hakaret gibi geçer. O sıfatın asıl doğuş sebebinin nereden yol ayrımına girmiş yine? Rızık endişesinden, rızık meselesinden yol ayrımına girmiş. Rızık... Endişe etmemiz gereken bir şey mi yoksa tamamen rahatımıza bakmamız gereken bir şey mi? Bunu irdeleyelim mi biraz? Endişe etmezsem, telaşa girmezsem bir problem yaşayacak mıyım yoksa? Abi tam endişe etmiyorum, rahatıma bakıyorum hem de böyle muazzam bir rahatıma bakacağım ve rızkım benim ayağıma kadar gelecek mi? Bakalım mı buna? Sorumuz böyle başlasın ve okumaya başlayalım abiler. Bismillahirrahmanirrahim. 19. lema 4. nükle. İktisat eden... Bir dakika. İktisat ne demekti? Bir şeyi amacına uygun kullanmaya iktisat deniyor. Yani kullanmamak iktisat değildir. Bir şeyi amacına uygun kullanmak iktisattır. Midenin amacı da az yemek girip, o giren az yemekle yemeğin çeşidini değil, münimi hakikiyi, nimeti gerçek vereni tanımak olduğundan dolayı mideye az yemek girmesi iktisattır. Devam edelim. İktisat eden maişetçe aile belasını çekmez. Mealinde la ye'ulü menig tesad hadisi şerifi sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet. Burada meseleyi anlıyorsunuz değil mi? Bu aileyi biraz bizim genişletmemiz lazım. Evli olanlar zaten bu aile kavramını anlar. Evli olmayanlar üniversitede geçimlerini de düşünebilir. Burada aile noktasında orada da bir ev geçindiriyorlar. Bir üniversite evi oluyordur. Ya da her insanın kendi hayatına mahsus ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar gözünüzde büyüyebilir. Mesela bir gün bir arkadaşla konuşmuştuk. Bir dönem bir dışarıda çalışmıştı da. Sonra gelip demişti abi dışarıda çalışıyorum. Para da kazanıyorum. Yani eskiden cebimde olan paranın çok vistini kazanıyorum. Ama hem param yetmiyor. Hem de çok borcum arttı. Hatta kod örneği de vermişti. Abi o kadar çok kod alma ihtiyacı hissettim. İhtiyacım açıldı ki artık bunlara para yetiştiremiyorum demişti. İktisat elden gidince o bela çekme noktasını kendi hususi hayatlarımızda düşünmemiz gerekir. Devam edelim. Evet. iktisat kat'i bir sebebi bereket ve medar-ı hüsn maişet olduğuna o kadar kat'i deliller var ki hadd hesaba gelmez. Evet. hüsn maşet maişet ne oluyor? Maişet geçim. Hüsün neydi Hüsün Heh, Hüsnü Mâişet ne oluyor? Güzel geçim oluyor. İnsanların geçimde tişört alma, kot alma, araba, ev vesaire. Asıl amaçları huzur değil mi Ömer? İktisat ederse zaten o huzuru bulacak diyor Üsta Hazretleri. Hüsnü Mâişet. Çok güzel, minnetsiz, kimsenin zahmeti altına girmeden aynı lezzetleri bulacaklardı. Neyin sırrı bu? İktisadın sırrı. Devam edelim. Ez cümle. Ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki. Üstad Hazretleri iktisadın bir örneğini vermeyle başlıyor. Evet. İktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta dokuz sene, şimdi otuz sene evvel benimle beraber Burdur'a nef edilen reislerden bir kısmı parasızlıktan zillet, ve sefalete düşmemekliğim için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. Üstad Hazretleri Van Erek Dağı'nda medresede talebeleriyle ders işlerken Şehzait hadisesi oluyor. Ve o bölgede hem üstadı hem birçoklarını topluyorlar. Birçok yerlere sürgün götürüyorlar. Üstad Hazretleri'ni nereye götürüyorlar? Burdura götürüyorlar. Buradaki bir vakayı anlatıyor. Yanında birkaç arkadaşı üstadım. Sana zekat vermek istiyoruz. Sen yeter ki işini gücünü yap diye. Üstad'a zekat uzatıyorlar. Üstad alıyor mu zekatı? Hayır almıyorum diyor. O zaman onların durumları çok iyi. Üstad'ın durumları da iyi değil. Bakalım bu sahne neye dönüşecek? Devam. O zengin reislere dedim. Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var. Kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve musrrane tekliflerini reddettim. Bak Üstad gerçekten iktisatta zenginlik bulmuş. Buradaki gerçekliği bir kalbimizin alması lazım. Üstadın birinin boyundurluğuna, minnetine girmeden ki ben kalbimde bir parça bunu hissediyorum. O minnete girmek kadar ağır, zahmetli bir şey yok. Baklavayı diken etiyor minnete girmek. Üstad Hazretleri o minnete girmeden duyduğu lezzeti hiçbir insan mal varlığı ile elde edemez. Onun verdiği lezzetin bir de kuvveti var. İktisadın lezzetinde bir şey saklı. Ney bu? Kuvvet saklı. Ne kuvvetin? İhtiyacım yok. İstemiyorum. Hayır lütfen. Ben böyle iyiyim. İnsanlar bu asırda iyiliklerini insanlara çok pahalıya satarlar. Bunu bildiğinden dolayı Üstad Hazretleri insanların şahsına dair ikram ve iyiliklerini istemiyor. Minnet altında da kalmıyor. Bir söz söyleyeceği zaman, bir tavırda bulunması gerektiği zaman onu da sadece Allah için yapabiliyor. Niye? Bir bağı yok insanlarla. Minnet bağı yok. Ve bu Üstad'a iktisatın lezzet perdesinin altında bir kuvvet veriyor. Bak burası çok ince bir şey. Bunu yer yer hayatlarınızda herkes yaşamıştır. O verdiği kuvvetten ötürü mükerrer tekrarlar tekrarlar defalarca söylenmesine... Ya lütfen al lütfen al. Mısırrane ısrar edilmesine rağmen hayır hayır hayır asla ben böyleyim diyor. Efendimiz Aleyhisselam hicretin 6. yılında Hudeybiye Barış Anlaşması imzalandığında orada bir fırsat buluyor. <gülüyor> Yahudilerle Kurayz oğulları ve Nadir oğulları. Hem onlarla ilgili planları var. Onları gerçekleştirmeye çalışıyor. Hem de mektuplar yazıyor. Kisralara, yöneticilere, imparatorlara, sultanlara, krallara her birisine elçiyle birlikte davet gönderiyor. İslam hak dindir. Buna lakayt kalmayın. Bu dine girin diye her birine kendine uygun. Ayrı mektup yazılıyor. Öyle bir mektubun çıktısı herkese değil. Düğün davetiyesi gibi düşünmeyin ya. Her birisine de hususi elçi gönderiyor sahabe efendilerimiz. Ya orada çok ince bir mesele var. Ben okuyup anladığımdan şunu çıkardım. Gönderdiği elçilerde bir ortak özellik var. Ne biliyor musunuz? Özgüven var elçilerde. Bu özgüven yanlış anlaşılmasın. Modern psikolojideki özgüveni kastetmiyorum. Allah'la bağlantısı kuvvetli olduğundan dolayı kendi varlığına güvenmeyi kastediyorum. Tamamen Allah'a dayalı bir güvene ben özgüven diyorum. Allah'tan kopmuş bir varlığın özü bende olmayacağından onun özünün güveni de olmaz benim kanaatimde. Gönderdiği sahabe efendilerimizin her birinin rabıtası Allah'la çok kuvvetli kuv bir özgüvenleri var. Biraz özgüveni açayım. Kendisini birine beğendirme çabası özgüveni olmayan adama mahsustur. Doğru mu? Onları hoş etmek ister. Bunun için ya gerçek dışı meseleler anlatır. Ya o ortamda çok tatlı sevimli gözükmeye çalışır ki dikkatleri üstüne çeksin. Neden? Özünde güven olmadığı için özünü tam hissetmek istiyor. Ben bunu Allah'la kurduğum iletişimde sağlayamazsam Sinan'ın bana Mehmet abi çok güzel bir adamsın demesi benim o günümü güzel geçirebilir ancak. Ancak özgüveni olmayan bir insan etrafın alkışlarına Kendini iyi hisseder. Ya da öyle bir giyinir, öyle bir bakımlı olur ki. Giyinmeyi sadece bununla düşünmeyin. Bu olur, aracı olur, evi olur, her şey olur. Her böyle giyinen böyle değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ama sürekli şunu yapar. Arabam ve ben. Amcam oldu ve ben. Kıyafetim ve ben. Neden bunu yapar? Ben varlığımla sizin gözünüzde bir değer elde edemedim. Bari benim arabalarımla, kıyafetlerimle, çevremle görün. Ve bana bir değer verin. Ben de kendimi iyi hissedeyim. Doğru mu mesaj? Sahabe efendilerimiz... Elçi olarak o sultanlara, hükümdarlara, kisralara gittiğinde birçoğunun üzerinde bir çul var. Ama nasıllar biliyor musun? Sanki kendileri altın ki altından mücevherattan, zebercetten bile daha kıymetliler zaten varlıkları. Sahabe efendilerimiz içeri girdiklerinde onların ne duvar döşemelerine bakıyorlar, ne ihtişamlı saraylarına bakıyorlar, ne halıların dekorlarına bakıyorlar. Çünkü onlar kendilerini öyle aleme kabul ettirebiliyor ancak. Bir Efendimiz gibi yüzünde hasır izi olan hükümdar yok yani. Ama sahabe efendilerimiz öyle bir giriyor ki içeri. Hiçbirinin malı mülkü hiçbir şey umurunda değil. Hatta Pers bölgesinde rüstemizal karşılıyor bir haberciyi ve hayretler içerisinde kalıyor. Bu nasıl bir izzet Diyor. Bu nasıl bir dik duruştur diye? Çünkü sahabe efendimizin umurunda değil. Onun bir derdi var, maksadına odaklanmış. Efendimin mesajı var diyor, mesajı getiriyor ve dönüp arkasına gidiyor. Öyle gururlular. Onların bu dik duruşlarının altını kazdığında kesinlikle iktisada rastlayacaksın. Çünkü ancak iktisat gerçekliği olan bir hayatta aleme minnet edemez insan. Devam edelim mi? Cahi dikkattir ki iki sene sonra... Bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Lillahi Onlardan 7 sene sonra o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi. Benim yüz suyumu döktürmedi. Bak iktisattan nereye bağladı? Yüz suyumu döktürmedi. Nasıl bir insanın yüz suyu dökülür? Başkasına gebek alan minnet eden. Üstad Hazretleri bana günde yarım ekmek yetiyor diye tabiri var. Yani neyle geçiniyor günde? Yarım ekmek. Günde yarım ekmekle geçinen bir insan aleme dönüp minnet etmez. Hatta o yarım ekmekten yer yer dört kedi misafir geliyor. Onlara da bir ziyafet çekiyor. Doğru mu? Allah Allah! Sen bir kapıya gitsen, ya lütfen bana şunu verin desen, boyunu da eksen ne olur? Yüz suyu döktü derler değil mi? Devam. Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. Zaten bu halde birine Allah kimseye minnet ettirmez. Ettirmemiş, ettirmeyecektir de. İş ki bu halde olalım. Allah'ın inayetine masar olalım. Devam. Hayatımın bir düsturu olan nas'tan istina mesleğimi bozmadı. Nas ne demek? İnsan demek. İstina ne demek? Geri durmak demek. Yani Üstad Hazretleri bireysel manadaki hayatında insanlardan geridir. Ne demek bu? İkram kabul etmez. Hediye kabul etmez. Zaten zekat malları onların hiçbirini de kabul etmez. Üstad Hazretleri böyle bir hayat yaşıyor. Böyle bir hayat yaşayan bir insanı nasıl sıkıştırabilirsin? Nasıl elini alabilirsin? Peki zıttan soralım. Bir insan nasıl ele alınır? Masa, kasa, Nisa. Doğru mu? Masa, makam verirsin ele alırsın. Kasa, para verirsin ele alırsın. Nisa, hafif meşreptir öyle ele alırsın. Üstad Hazretleri üçüne de kapı kapamışsa böyle bir insanı nasıl ele alacaksın? Alamaz. Ancak böyle bir insanın Konuştuğu cümleler ölümünden sonra da gerçekliğini devam ettirebilir. Çünkü anın konjüktürüne göre konuşmaz, Kur'an'ın elmas düsturlarına göre ancak konuşur. O yüzden okuyup şaşırıyoruz. Ya bu cümleler hala nasıl böyle taze, sanki beni tanıyor gibi bana yazmış diyoruz değil mi? Hizanlılar okuduğumuz. Sebebi burada işte. Minnetsiz bir elden çıkmış bu cümleler. Devam. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilencile ve sefalete düşmeye namzettir. Farkında mısınız? İktisatı hep aynı şeyle bağlıyor. Zillete bağlıyor, minnete bağlıyor, manen dilenciliğe bağlıyor. Birazdan rüşvete kadar gidecek bağlamları. Devam. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Çok ilginç bir cümle. İsraf etmek istiyor musun? Evet çünkü çok pahalı ya. O paraya normal şartlarda güç yeter mi? Yetmez. O zaman normal şartların dışına çıkmamız lazım. Haramlara. Devam. Mukabilinde... Bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Çok tehlikeli. Senin israfı merkeze koymuş bir hayatım var. Seni kullanmak isteyenler, kullanmayı geniş düşünün yani parça parça kullanma bile olur. Yani bana sorarsanız büyük bir fabrikanın sahibiyle o fabrikadaki çalışan, belki çay dağıtan bir abimizin diyaloğu bile İslam dairesinde kalması lazım. O ben patronum zannıyla, öbürü de ben muhtacım düşüncesiyle, kendini ezdirip, hakaretler içerisinde kalıp o insanın azizliğine zarar verdiriyorsa, burada neyi görüyorsunuz? Burada bile bu düsturları görme şansımız var. Olayı başka bir mecraya taşıyalım. Piyasada iş yapan ekser insanlar, israfa çok alışmış durumdalardır. İsraf onlar için zarurettir. Yazdıklarım, kışlıklarım, bilmem kaç tane kıyafetim, şunlarım bunlarım hepsi, olmazsa olmazlarımdır. Bu yüzden de çoğu zaman ya vallahi şu gördüğümüzden geri düşürmesin derler. Niye? Sahabe efendilerimiz boşuna mı icat etti? Gördüklerinden geri düşmediler mi? Birçoğu Mekke'de Kureyş'in en önde gelen ailelerinin çocuklarıydı. Sen onlardan ne üstünlüğün var ki sen böyle bir şey istiyorsun? Buradaki bu duada bir abeslik yok halis. İnsan böyle bir dua edebilir. Abeslik nerede biliyor musun? Allah'ım zaten iki kuruş kulluğum var. Gördüğümden geri koyarsan o kulluğumu da vermem sana. Tavır bunlar, hareketliler bunlar. Az önce biz fiili delalet konuşmadık mı? Ben de onu anlatıyorum size. Cümleler hep dilden dökülmek zorunda değil. Amellerden de dökülür. Ben size dilimle gönlünüzü kırabilecek bir şey yapabilir miyim? Amelimle yapabilir miyim? Ne farkı var? Belki biriniz dersiniz ki amelin dilinden daha çok ağrıma gitti dersiniz. Öyle bir üslupta bulunurum size. Demez misiniz? Dersiniz. Allah Azze ve Celle de öyle diyor. Fiili delalette bulunan öyle bir durum oluyor ki. Sanki sahabe efendilerimiz o kadar hayatı mücadele hiç biz örnek olsun diye yaşamamışlar. Boşa yaşamışlar. Böyle insanlar, hem maddi belli başlı şeyleri elde edebilmek için, hem de prestijlerini kaybetmemek için. Bu çok önemli bir kelime prestij. Tapmak demek. Prestijlerini kaybetmemek için. Gittiği lokantada garsonlara hürmet etmesi, gittiği iş yerinde bir tanıdığının her zaman olması. Birinin seni sevdiğinden hürmet etmesi kötü değildir. Birinin seni tanıyıp bir yerde sana yardımcı olması da kötü değildir. Bunların beklentisine girdiğinden bu bataklığa düşmek kötüdür. Bunlar beklenilmez. Allah yaratırsa yaratır. İnsanlar bu durumları ve özellikle prestijlerini kaybetmemek için yani 10 kişi 20 kişi etrafındakiler ona makamından mal varlığından dolayı hürmet göstersin diye 100 kişinin karşısında abim şu işimi de çözsen diye böyle yüz suyu döküyorlar. Ya böyle oluyor gerçekten. Yani biraz daha ağır bir cümle kullanayım. 10 kişi sana hürmet göstersin diye üstündeki 100 kişi de sana köpek çekiyor işini bitirebilmek için. Öyle olmuyor mu? Abim lütfen şu işimi hallet, kurban olayım abi bir tanıdık vardı şunu hallet, bunu hallet. Ne kadar üzücü bir şey, ne kadar üzücü bir şey. Bunun çözümü neyden çıktı? İktisat. Lütfen iktisadı sadece fazla ekmeği köşeye atmayalım da değerlendirmeyin. Çok geniş bir kavram. Bugün bir insan insanlara karşı güçlü bir duruş istiyorsa, bir motivasyon istiyorsa, insanların minnetinden kurtulmak istiyorsa, bir ortama girdiğinde insanların alaycığı vesaire gibi tavırların altında ezilmemek istiyorsa, psikolojisini sürekli sağlıklı bir şekilde korumak istiyorsa, mutluluğu ve huzuru bir sabite bağlamak istiyorsa, bunun sırrı iktisatta başka bir şey de değil. İktisadı elde etmemiş bir insan bunları asla sağlayamaz. İktisatlı olmak gelin, fakir olun demek değil. Sahabe efendilerimizde de varlıklı çok var. İktisatlı olmak ne biliyor musun? Elinde olsa bile onun bir araç olduğunun, Allah istediği zaman verip istediği zaman alabileceğinin ve onun gözümünde olmamanın adıdır iktisat. Olduğunda yeri geldiğinde ceketini bile satıp Allah için mücadeleye devam edebilmektir iktisat. Anladın mı demek istediğim? Var elimde, şirketlerin var, çalışan arkadaşlar, şunlar bunlar var. Gün geldiğinde bir ceketin satana kadar yine Allah yolunda mücadele edebilecek misin? Örneği var bunların? Olmaz mı ya? Hz. Ebu Bekir Efendimiz yok mu? Hz. Osman Efendimiz yok mu? Abdurrahman bin Af yok mu? Daha niceleri var yani. Bu örnekler boşa değil. Devam. Bazen mukaddesat diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Menhus, lanetli, pis. Demek manevi 100 lira zarar ile maddi 100 paralık bir mal alınır. Eğer iktisat edip hacat-ı zarureye iktisar ve ihtisar ve hasretse... Hasr böyle toplama gibi bir manası var tek yerde. hasr nazar derler ya, nazarı tek yerde toplama, daraltma. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahu ve Razağu zulgu ve tilmetin sırila ve ma min dabbetin fil ardi illa Allahu rizguhe sarahatiyle ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet tahaddüt ediyor. Önce bir yeri anlamamız lazım. Allah dünyada rızkımıza kefilim diyor. Ama ahiretimize kefil değil. Bizim tavrımıza bakalım. Sanki ahiretimiz Allah kefil gibi garanti altında gibi yaşıyoruz. Dünyada rızkımıza da Allah kefil değil gibi endişe içinde yaşıyoruz. Yani senin rızka endişe etmen Allah'ı itham altında bırakmak oluyor. Soru geliyor. Madem rızka kefil ben niye çalışmak zorunda kalıyorum? Şöyle olmaz mıydı mesela ağacın rızkını ağaç elde etmek için ne yapıyor? <gülüyor> Duruyor. Benim de öyle olsaydı olmaz mıydı? Allah öyle yaratamaz mıydı? Rızık zaten garanti altında mı? Garanti altında. Tamam ben de şöyle duraydım abi. Şuradan çiğ köfteler gelseydi. Şuradan kuru pilav gelseydi. İşte soğanı unutma olarak yaprak bükseydim. Soğan gelseydi buradan. Şöyle bir ayran gelseydi. Şöyle yapsaydım. Yayık ayran susurluktan gelseydi falan. Tereyağlar gelseydi, ballar gelseydi. Şöyle durduğum yerden. Olmaz mıydı? Allah dilerse böyle de yaratırdı ama böyle yaratmamış. O zaman sormam lazım. Allah bizi niye koşturuyor? Çünkü şunu anlamak zorundayız. Rızkı Allah veriyorsa rızkı kazanmak diye bir şey olamaz. Madem o veriyor, senin kazanman diye bir şey söz konusu olamaz. Demek çalışmanın manası ve maksadı rızık değil. Başka bir şey var. Nedir o? İnsanı ataletten kurtarmak. Duranlık, eylemsizlik bizi üstümüze ölü toprağa serpilmiş gibi olan o halden kurtarmak istiyor. Rızkı kazanmak dediğin şey aslında malların değişimi. Biri otomobil yapıyor, biri ayakkabı yapıyor, biri pantolon yapıyor, biri domates topluyor. Yapmıyor. Biri kirazı topluyor ve ne oluyor? Aslında bir takas usulüne dönüşüyor. Para dediğin şey de bu takas usulünde kullandığın araç oluyor. Doğru mu? İnsanların takasta kullandığı aletlerin hangisini yaratıyorlar? Hiçbirini, her biri dünya ambarında var mı zaten? Var. Sen demir işi yaparken nereden yaratıyorsun? Yok. Dünya ambarında var. Dün bamya yediniz. Bamyayı nereden yarattınız? Haşa. Dünya ambarında var. Şu mermer masayı nereden yarattınız? Haşa dünya barında var. Şurada bir teknolojik cihaz var. Fırın var. Bu fırını nasıl yarattınız? Haşa yaratmadık. Onun içindeki bütün ürünler dünya ambarında vardı zaten. Onlar onu yaptı, onlar onu yaptı. Değişe değişe bir hal aldı. Peki biz bunun sayesinde bir ataletten kurtarma yaşadık mı? Yaşadık. Zıttına bakalım. Allah rızkı ayağımıza gönderseydi ne olurdu? Ben matematik öğretmeniyim. Allah'ın benim için ayırdığı rızkı bulmaya çalışmasam. Sizce matematik dersi verir miyim? Vermem. Ben geçen dizden ameliyat oldum ve hastane gerçekten çok meşakkatli bir yer. Kim için biliyor musun? Hasta için de zor ama doktor için de zor. 2 saat 40 dakika ameliyata giriyor. E bazı ameliyatlara 5 saat, 6 saat giriyorlar. Kanter içinde kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Anestezi uzmanı var mı orada? Var. Hemşire var mı? Var. Acil doktor arkadaşlar var mı? Var. Kaç saat nöbet tutuyorlar? 24'ten fazla tutanları var. Sizce soruyorum. O rızka ulaşma çabası olmasaydı o işleri yaparlar mıydı? Benim ayak ne oldu? Gitti. Şu oturduğun sandalye. O plastiğe şekil vermek için kim bilir neler yapıyorlar. Sizce rızkı bulma çabası olmasaydı o sandalyeyi bulabilir miydik biz? Bulamazdık. Bizim Ali var işte çelik işlerini yapıyor biliyorsunuz. Yaşlı da bir abimiz yani. Geçen geldi buralarda örümcek adam gibi dolanıyor. Ya ben izledim hayret ettim ya dedim vallahi helal kazanç böyle bir şeymiş diye bir örnek gördüm yani. Sizce rızık endişesi olmasa o yaşta beli ağrıyor, bacağı ağrıyor o kadar koşturur mu? Koşturmaz. Demek Allah Azze ve Celle rızkımıza kefil ama rızkımıza ulaşmak için o rızkı bir yerlere koyuyor ki bizi ataletten ve işsizlikten kurtarsın. Hayatımız renklensin, ihtiyaçlarımız böyle karşılansın. Yoksa şu koltuğu gelip yapar mı adam rızık endişesi olmasa? Espriyi anladınız mı? Kuşlar sürekli bir yerlere uçuyor, göç ediyor. Niye? Rızık sebebinden. Balıklar sürekli bir yerden bir yere göç ediyor. Neden? Rızık sebebinden. Bizim evi karınca bastı yeni. Neden? Rızık sebebinden. Ecmelvera gece ağlayarak uyanıyor. Neden? Rızık sebebinden. Eğer Allah Azze ve Celle o rızkı belli başlı yerlere koyup bizi hareket içinde koydurmasaydı... Ataletten dolayı rezil bir hayatımız olurdu. Zira dikkat edin etrafınızdaki en üzgün adamlar işsizlikten canı sıkılanlardır. Doğru mu? Bazıları rızkı Allah'tan değil de sadece kendi çabasından biliyor. Ve ne diyorlar? Ben ekmeğimi taştan çıkarırım arkadaş diyorlar. Allah bir yıl yağmur yağdırmasın da hadi git çıkar ekmeğini taştan. Başka ne diyorlar? Ekmek aslanın ağzında diyorlar. E biz rızkı Allah bizi koştursun diye belli başlı yerlere koydu diye biliyorduk. Demek bu sözler ne çıkarıyor? Batıl birer mana çıkıyor bu sözlerden başka bir şey çıkmıyor. Üstad Hazretleri neden sahabeye yetişemiyoruz meselesini anlatırken çok manidar bir cümle kullanıyor orada bir kelime bize bakıyor. Çünkü şimdi saadeti ebediyeye bedel, saadeti dünyeviyeye medarı nazardır. İnsanlar ahireti gerçek maksat yapmıyorlar, dünyayı yapıyorlar. Bu da sahabelerden uzak tutuyor diyor. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Dikkatimiz başka yerde. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik vermiştir diye anlatıyor. Yakaldınız mı kelimeyi? Yakaldınız. Ne o kelime? Tevekküllü bir derdi maişet varmış sahabe efendilerimizde. Sahabe efendilerimiz rızıkları peşinde koşmamışlar mı? Koşmuşlar. Mekke'de daha çok ticaret yapmamışlar mı? Yapmışlar. Medine'de daha çok tarımcılık yapmamışlar mı? Hatta tarımla ticareti birleştiriyor yapmışlar. Ama farkımız ne biliyor musun? Onlar tevekkül içinde yapmış, biz tevekkülsüzlük içinde. Mekke'de o kadar ticaretle kazandıkları malları, evleri var. Efendimiz demiş, haydi hicrete. Hayır demişler mi? Dememişler. Bu tevekküllü derdim Ayşet bu işte. Efendimiz'in katıldığı son gaz ve tebük seferi. Kimi 40 bin diyor, kimi 30 bin diyor. Sahabe efendimiz sefere gidecekler. Kime karşı? Bizans'a karşı, Gassan'a karşı. Orada ne oluyor? Sahabe efendimiz geliyor ya Resulallah, hurma toplayacağız. Hurma toplamanın yılı. Bir de o hurma öyle basit düşünme. Toplayacak bir yıl geçirecek onunla. Bize bir hafta müsaade et, bir hafta sonra sefere çıkalım. Efendimiz ne diyor? Hayır, hayır. Diyor. Geleceksiniz diyor. Geliyorlar mı? Tabii geliyorlar. Niye? Çünkü tevekküllü bir geçim dertleri var. Biz onlardan ayıran ne? Tevekkülsüz bir geçim derdi. Hazreti Ali Efendimiz için beca, bir mesele anlatırlar. Kaleyi kuşatmışlar. Akşam vakti namaz giriyor. Hazreti Ali Efendimiz yarınız namaz, yarınız kaleye kuşatmaya devam edin diyor. Ve öyle yer değiştirecekler. Birisi geliyor. Ya Ali diyor. Kaleyi aldık alacağız diyor. Namazı biraz ertelesek bir mahsuru var mı diyor. Cevap ne biliyor musun? Uğruna savaştığınız değerleri ihmal ederek... Kazanmanın hiçbir anlamı yoktur diyor. Hz. Ali Efendimiz neyin hukuku için savaşıyor da Namazın hukuku için. O yüzden namazı asla asla terk etme. Bugün yalanlara, hilelere, yoldan sapmalara uğrayan insanların en büyük derdi ne biliyor musun? Sonuç odaklı savaşmışlardır. Zafer odaklılardır. Hayır hayır. Biz sefer odaklıyız. Sonuç odaklı değiliz. Allah bizden razı olsun Bunun odaklıyız. Ve bu yüzden bütün değerleri ayaklarının altına almışlardır. Maalesef. Devam. Evet, rızk ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmü ile o rızık tahhüdü Rabbani altındadır. Senin zaruretini sağlayacak hakiki rızkın garanti altında mı? Evet. Baban tarafından mı? Amcam tarafından? Şirket tarafından? Allah tarafında O hakiki rızıktan bir manada bizim beden elbisemizdeki yağ tabakasıdır. Bilginiz olsun. Siz her acıktığınızda saniye saniyesine yemek yiyebiliyor musunuz? Nereden yiyorsun o zaman? Yağ tabakanın rızkından yiyorsun. Devam. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı her halde bulabilir. Ben bunu da bunu da istiyorum karışmazsa problem yok. Devam ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Konunun yine nereye geldi? Gene o insanlığın izzetini feda etmeye geldi. Minnete geldi yine konu. Şimdi konuyu biraz ele alalım. Bazen arkadaşlar gelip neyi soruyorlar? Günümüzün en meşhur soruları, en meşhur. Abi buyurun, Arabamı modelini yükseltmek istiyorum da bankadan kredi alsam, faize girsem bir mahsuru var mı? Şimdi biz biliyoruz ki zaruret haramı mübah yapar. Bu kaideye binaen sen arabanın modelini yükseltmediğinde eğer öleceksen evet arabanın modelini yükseltebiliriz. Oldu mu? Oldu. Gelelim ikinci soruya. Müslüman faiz parasıyla alınmış bir evde oturabilir mi? Ayda Ev için kredi çekmem caiz. Mi? Şu kadarım var şu kadarı içinde faize girsem olur mu? Faiz oranı çok düşük. Bildiğin gibi değil. Bu helal olur mu? Önce iki şey söyleyeyim onunla başlayalım konuya. Faiz kebahirdendir. En büyük en büyük günahlardandır ve kıyamete kadar bu böyle kalacaktır. Ayette Allah'a ve Resulüne savaş açarlar diye bir ibare faiz için geçmektedir. Önce bunu da anlaşalım. İki, en büyük günah da olsa tövbe kapısı herkese açıktır. Faize girdim, yeni anladım ne yapayım? Tövbe et inşallah. Allah dilerse hepimizi affedebilir. İnşallah biz de ümit ediyoruz. Zaruret halinde haramlar mübah olabilir. Bu kaideyle bir zaruret halinde senin bankadan faiz çekip ev alman da mübah olabilir. Şimdi bakalım o zaruret haline. Mesela o zaruret halinin bir tanesi nefsinin tehlikede olması demek. Nefis bu arada bu kaidelerde bu kullanılır. Ben nefisim yani, bedenin, vücudum. Şu an örneklendiriyorum. Mersin'e geldin, cebinde bir kuruş paran kalmadı. Karkış kıyamette kaldın. Köyden yardım isteyebilecek bir akraban yok. Kiraya çıkabilecek 10 TL'n yok. Sana sahip çıkabilecek bir baban yok, satıp da iki gün şuraya kafanı koyup kalabileceğin bir daire yok, perişan bir halde kalmışsın. Böyle bir durumda gidip bankadan faizle ev alabilirsin ama böyle bir durumda hiçbir banka seni soyamayacağını bildiğinden dolayı, hiçbir banka sana para veremeyeceği için bence cevap çok net çıktı ortaya. Ne diyorsunuz? O yüzden bu bahis kapanır. Daha zoru nedir? Etraftaki insanların dilleriyle uğraşmak. Şu an insanlar ne diyor? Kardeşim faiz oranları düştü, girip bir şeyler alsana kendine. Ben faize girmiyorum dediğinde, girmiyor musun? Gazali'nin torunu falan mısın? Farabi ile amcaoğlu falan mısın? Bu nazarla bakmıyorlar mı? Bakıyorlar. O yüzden ahir zamandayız. Ahir zamanın ne olduğunu anla. Her şey yön değiştirmiş. Senin onlara şaşırman gereken yerde, aa faize mi giriyorsun diye, o adam senden daha baskın şekilde girmiyor mu faize? Hooo, oh, burunda kafa gitmiş, yanmış. O nazarla bakmıyor mu adam sana? Hayret verici bir durum. Ey gidi zaman, Daha nelere gebesin. Devam. İkincisi... Rızkı mecazidir ki sui istimalat ve hacat gayrı zaruriye hacat zaruriye hükmüne geçip senin gerçekte ihtiyacın olmayan şeyleri sana ihtiyacın varmış gibi hissettiriyor. Ben onlarsız yapamam dedirtiyor. Devam. Görenek belasıyla tiryaki olup onlar nasıl sana gerçekten ihtiyaçmış gibi hissettiriliyor? Görenek belasıyla etraftan göre göre Allah'ı görmeye görmeye, Allah'ı görmeye görmeye, efendimizi görmeye görmeye, sahabeleri görmeye görmeye, komşunu onların yerine koyuyoruz. Onda var, ben de de olması lazım. Ama onlar almış, ben nasıl almayım? Ah ah, ne yuvalar yıkılıyor, bir bilseniz böyle. Devam. terk edemiyor İşte bu rızık tahhüdü rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalıdır. Allah bunu rızkı garanti ediyor mu? Etmiyor. O yüzden çok pahalı. Niye? Allah'tan değil de insanlardan satın aldığın her şeyin bedelini çok pahalı ödeyeceksin. O yüzden pahalı. Minnete gireceksin. Manevi değerlerini satacaksın orada. O yüzden çok pahalı bir şey bunları satmak. Allah öyle mi? Haşa. Karşılıksız veriyor. Meccanen veriyor. Meccanen veriyor. Allah Allah. Karşılıksız var mı başka böyle? Senin ihtiyacını suistimal etmeden kullanabilecek Allah'tan başka kim var? Kimse yok. O yüzden çok pahalı anladın mı? Devam. Başta izzetini feda edip... Ah ah. İzzet gidince sen de ölme. Devam. Zilleti kabul etmek bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar, manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazen hayatı ı ebediyesinin nuru olan mukaddesaat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus mal alır. Bunun bir veçhesini biliyor musun? Rüşvet, rüşvet. Rüşvet alan, rüşvet veren. Başka çeşitlendirelim. Haram mal. Peki işin devamında ne oluyor? O malı çocuklarına da yedirip çocuklarının manevi cihazatlarını da bozuyor. Dizel arabaya benzin atsan ne olur? Onu hesapla yani. O çocukların manevi cihazatı da bozuluyor. Sonra bizim hacı geliyor 50 yaşına, 60 yaşına. Diyor vallahi tövbe etmişem, umreye de gidiyor. Eyvallah oraya kadar problem yok. Ama onca mazlumun canını yakıp elde ettiğim mallar, tövbe ne gerekir? Onları da onlara geri iadeye gerekir. Yapıyor musun? Yapmıyorsun. Yapmıyorsun Çocukların da aynı işlere devam ediyor mu? Ediyor. Ben aman karışmam yani. Ben onları, o alkollü mekan açmış, ben ona karışmam. Nasıl karışmaz? İçtiğiniz çorba aynı tasdan değil mi? Bölüştüğünüz para aynı yerden değil mi? Sonra o çocuklar da kendileri gibi oluyor. Ne manevi cihazat kalıyor, ne bir şey kalıyor. Berbat insanlar oluyorlar. Çok örnek var. Hani akla almayan insanlarla denk geliyoruz ya. Bir dönüp rızka bakmak lazım. Nasıl bir rızık yemişlerdi? diye. Efendimiz Aleyhisselam döneminde zekat memuru bir sahabe efendimiz gidiyor zekatları topluyor. Efendimiz'e getiriyor. Bunlar zekat malıdır diyor. Bu da bana gelen hediyeler diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ne? Bu zekat malı. Bu da bana gelen hediye. Ne? Ya Resulallah, bunlar zekat malı. Bunlar da bana gelen hediyeler. Cevaba bakar mısın? Anayın evinde otursaydın da sana o hediyeleri verecekler miydi? Hayır vermeyeceklerdi. O yüzden o hediyeler senin hakkın değil. İslam seni şeriflendirip zekat memuru etmiş. Bunlar o. O yüzden senin hakkın Değil. Devam. Hem bu fakr zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana dikkati cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Vicdanı olanlar haram yiyince azap duyabilirler. Bu asır onun da az olduğu bir asır. Devam. Böyle acip bir zamanda, şübhelim mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü ''El zarurete tugadderu bi gadrihe'' ''Zaruretler zaruret miktarınca sınırlandırılır.'' Sırrıyla haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir. Fazlasını alamaz. Evet, muzdar adam murdaretten tok oluncaya kadar yemez. Değil mi? Bir insan çöle düştü. Sadece domuz eti var. Doyana kadar yiyebilir mi? Hayır. Zaruret derecesinde yiyebilir. Ne diyor ona? Tok oluncaya kadar yiyemez. Ölmeyecek kadar yiyebilir, değil mi? Bunun hükmünü anlatıyor usta hazretleri devam. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda kemal lezzet ile fazla yenilmez. Burada da başka bir şey söylüyor. 100 tane aç adam varsa ki etrafımızda çok ihtiyacı olan insanlar var. Onların gözünün önünde fazla yenilmez diyor. Devam. İktisat, sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Hayda! Hayda! Kim bu? Hatemi Tayy. Hazır mısınız? Müslümanlar hicretin 9. yılında Yemen taraflarına ordu gönderecek kadar kuvvetlendiler. Hatemi Tayy'i de hicretin 8. yılında ölüyor. Kabilenin başına kim geçiyor? Oğlu Adibin Hatem geçiyor. Adib. Nereliler? İranlılar. Efendimiz Aleyhisselam 150 kişiyle Hazreti Ali'ye gönderiyor oraya. Tebliğ et diye. Tabi Adibin Hatem bunu duyunca kaçıyor. Malları alıp. Bacısı, kız kardeşi de arkada kalıyor, o kaçınca. Hatem'in kızı Seffane. O arkada kalıyor, esirler arasında getiriyorlar Seffane'yi. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Efendimiz Aleyhisselam'a sesleniyor. Ben diyor filanın kızıyım diyor, Hatemi Tayyinin kızıyım diyor. Hatemi Tayy, bölgede cömertliğiyle meşhur bir adam. Üstad da o cömertlik örneğini verecek. Cömertliğiyle o kadar meşhur ki ve Efendimiz Aleyhisselam cömert insanlara muazzam bir iltifat ediyor. Bildiğin gibi değil. Birazdan hadisleri okuyacağım, aklınız gidecek. Senin baban, İslam'ın telkin ettiği faziletlerle süslü bir adamdı diyor. Yani cömertlikle süslü bir adamdı diyor hatem için ve kızı Seffane'yi ikramlar vererek geri gönderiyor. Hicretin 9. yılı oluyor. Hicretin 9. yılına heyetler yılı da deniyor. Hatırlar mısınız Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk 6 yılında 100 küsür insan iman etmişti ancak. Hicretin 9. yılı yani 13 yıl Mekke dönemi, 10 yıl Medine demiştik. Onun da 9 yıl dönemi ne oluyor? 13 artı 9? 22 yıl. Efendimizin peygamberliğinin İslam'a 22. yılında gelip 5 biner 5 biner, 10 biner 10 biner iman ediyorlar. O yüzden heyetler yılı deniyor. Hani ahir zamana da müjde var mı? Fevç fevç İslam'a girecekler diye örneği var işte. Ümidini hiç yitirme. Binler binler girecekler İslam'a. Binler binler böyle. Orada da heyetler yılı deniyor, geliyor. Tay kabilesi geliyor. Kim oluyor Tay kabilesi? İşte Adi bin Hatem. Hatemi Tay'inin oğlu. Adi bin Hatem geliyor. Babası tekrar söyleyeyim ile meşhur bir adam. Bununla ilgili birkaç hadis okumak istiyorum. Efendimiz cömertliği çok seviyor. Cahil bir cömert, alim bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. Bak çok var. Cömertlikle ilgili hadisleri duyduğunuzda şaşırırsınız. Devam ediyorum. Başka bir hadis. Cömert kimsenin yanlışlarını görmezden gelin. Zira Allah her kaydığında onu elinden tutup kaldırır. Bak çok ilginç ha. Yeni bir hadis okuyorum. Cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla birlikte bulunmaz. Asla diye de kelime var. Tebük seferinde Efendimiz açıktan infak istiyor. Kimler vermiyor? Düşün kimler vermiyor. İnfak ve nifak aynı kökten. Nefeka değil mi? Biri infak ederse kalbindeki nifakı tamir ediyor demektir. Verin. Verin bol ver. Ama kim için? Allah için ver. Talebe misin? Üç lira mı var? Yine o bir telesini infak et ya. İnfak et. Kalbindeki hastalıklar düzelsin. Son hadisi okuyorum. Cimri çok ibadet etse de cennete girmez, cömert çok günah işlese de cehenneme girmez. Hadis çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselam Hatem-i namı cömertlikle müsemmban ya. O yüzden çok seviyor Efendimiz Aleyhisselam cömertleri. O yüzden oğlu Adi bin Hatem heyetler yılında yanındaki kafile ile birlikte, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde ne için gelecek? İman etmek için gelecek. Yanına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam ona da o hürmeti gösteriyor. Ardından ona bir ayet söylüyor. Adiye, Adi bin Hatem. Onlar İranlılar ama Hristiyanlar bu arada. Zaten Hatemitah'ı da Hristiyan olarak vefat ediyor. Ona bir ayet söylüyor. Tevbe sureti 31. ayeti okuyor Efendimiz. Ayet şunu diyor. ''Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler.'' diyor. Adi bin Atem diyor ki ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam, biz diyor rahiplerimizi yani ruhban sınıfını öyle Rab falan edinmedik diyor. Efendimiz diyor ki ya Adi diyor Allah'ın hükümleri ortadayken sizin din adamlarınız bir hüküm söylediğinde din adamlarınızın hükmünü ondan üstün tutmuyor musunuz diyor. Tutuyoruz diyor. İşte bu Rab edinmektir diyor. Bizim asrımızda bir hastalık bu Ömer. Rab edinmeyi bir putun karşısında tapmak zannediyoruz. Hayır. Rab demek terbiye eden demek bizim anlayacağımız tabiri söyleyeyim şimdi hayatını şekillendiren senin Rabbindir. Ben hayatımı İslam'a göre yönlendiriyorum arkadaş. Tamam senin Rabbin belli Allah. Ben hayatımı şirketimin geleceğine göre şekillendiririm. Her şeyi bu doğrultuda yaparım. Senin Rabbim şirketim. Ben hayatımı ailemin, sülalemin, kavmin geleceği için adıyorum. Tamam senin Rabbin, ailen, kavmin, sülalen. Efendimiz Aleyhisselam adiye bunun dersini veriyor. Rab demek illa putçuluk demek değildir. Senin hayatını kim şekillendiriyorsa o senin Rabbindir diyor. Ardından iman ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattıklarını kabul ediyorlar ve oradan ayrılıyorlar. Devam edelim mi? Bir zaman dünyaca sahavetle meşhur Hatem-i mühim bir ziyafet veriyor. Tefekkür edelim. Burada kendi çok büyük konağı var. Orada ziyafet veriyor. Birazdan canı sıkılacak bir akşam vakti, gece vakti. O saraydan bir hava almaya dışarı çıkacak. Buyur.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 Hatem ona dedi. Hatem itayı hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. 5 kuruşluk bu çalı yüküne bedel 500 kuruş alırsın. Ya. O muktesit ihtiyar demiş ki: "Muktesit iktisad eden. Evet. Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem minnetini almam." Allah Allah. Ne güzel değil mi? Devam. Sonra Hatemi Taî'den sormuşlar, sen kendinden daha civan mert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş, işte o sahrada rast geldiğim, o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, civan mert gördüm. Allah Allah diyor cömertliğiyle meşhur Hatemi Taî. Subhaneke la ilmelena innike ellemtenâ alimul hakim ve âhirü davana enülhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha mâ salavat.